يا غير من يما من عبون ذاعدو داعيا بفم قد لين في الرشوم ومن هو ولايت الكضر لنعكبير ومن هو النعمه الاظمى لمغتنمي تبايد من حرن ليل لا حرن كما bedrûzî, lâ cimmîn el-zulemî Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aliyye sahb-i ecma'in. Mektubat-ı şerifeden kaldığımız yerden dersimize devam edecek olursak, Yine itikadla alakalı El-Sünnet itikadı ile ilgili çok önemli bir hususu beyan ediyor. Bu da allah Teala'nın hayrı da şerri de murad ettiği ve her birini halik ettiği. Ve lakin hayra razı olduğu ve şerrden razı olmadığı konusudur. Bu çok derin bir mevzudur. İmam-ı Hazretleri dediğim gibi bu mektubunda, yani muhittin Arabi Hazretleri gibi yani meşayih arasındaki meselelerle ilgileniyor. Yani konunun zahirine tam da girmiyor. Çünkü neden? O zaten her Müslümanın bilmesi gereken genel malumat. Ama tabi şu anda Müslümanlar maalesef cahil, ecel durumdalar. Bu yüzden e, tabi onun girdiği derin konulara girmeden evvel biz e, önce herkesin bilmesi gereken el-i itikadını da anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onu da bilmiyor adam yani hiç altyapısı olmadığından üstüne bina yapılamaz diye e yani genelinize yönlendireyim bu laf ama maalesef e, tabii genel izleyiciye hitap ediyoruz biz de burada özel mektubat dersi yapmıyoruz. Genel izleyiciye hitap ettiğimiz için onları da düşünerek yani bunu konuşuyoruz. Lakin e, kitaptan bulsunlar <gülüyor> iman -ı İslam ilminden de e, Hoca baksın ona. Hangi başlıktadır bunu ben sonraye havale edelim. Çünkü burada ee, orada derin yazdım. allah Teala'nın ilim sıfatıyla zannedersem irade sıfatı meselesinde. Yani kaza kader e, yine inanmak meselesinde. Allahü Teala'nın iradesi e, e, yani ilim sıfatı her şeyi evvelden bilmesi on sonra irade sıfatı bunlarla ilgili şeylere bir bakalım. Oralara şahval edeyim sayfa vereyim inşallah. <gülüyor> Ve ennehu Teala e, şüphesiz allah Teala müridül hayri hayrı irade eder. Ve Şeri şerri de irade eder. Şimdi irade e, memnun olmak, razı olmak, hoşnut olmak demek değildir. Türkçede tabi bu öyle kullanılıyor. Ama şimdi Türkçedeki kullanılana göre konuşmuyoruz. A Arapçadaki istilah allah Teala isim ve sıfatlarından bahsediyoruz. Mesela şimdi sen e, bu işi irade ediyorum dediğin zaman yani Türkçe'de bu istiyorum anlamına geliyor Türkçe'de. Yani burada Allahu Teala'nın ilim sıfatı e, ile ilgili 24. sayfede bu iman İslam ilminde 24. sayfede efendim güzel bir malumat var. Yani bilmesi 28. madde 29 devam ediyor 30 devam ediyor 31-32'ye kadar, yani 24 ile 26 arasında mesela, çünkü biz burayı da kısa tuttuk. İtikad bölümünü burayı da kısa tuttuk. Çünkü o zaman sırf ilim sıfatı bir cilt kitap olur. E, burayı da kısa tuttuk, hani inanacak kadar, inanılması zaruri olacak kadar. Ondan sonra irade, irade 27. sayfada mesela, efendim, mesela diyor ki, dileme. Bu önceden var olmuşların, şu an var olanların ve sonradan var olacakların oldukları ve olacakları hal ve sıfatlar üzere olmalarını dilemesi, yani ayarlamasıdır. Burada is dilemek istemek manasında algılanmamalıdır. Bak, i̇stemek başka şeydir. Allahü Teala şer olan bir şey istemese de imtihan hikmeti gereği dileyebilir. Bu dileme ile istemek Türkçede biraz yakın kullanılıyor. Buraya dikkat edelim. Onun bu dilemesi ve etkileri hiçbir surette engellenemez. İstediğini diler ve dilediği olur. Allah'ın irade etmesi bakımından hayır ve şer arasında fark yoktur. Ona da tealluk eder irade, şere de tealluk eder. Şer olan işlere razı olmaması onları dilemediği anlamına gelmez. Razı olmadığı şey de hikmeti gereği diler. Evet. Dolayısıyla onların on iradesi dışında olduğu anlamını taşımaz. Çünkü ehli sünnetin görüşü budur diyor. Mutezile ne diyor? Allah'ın dilemediği şeyler de oluyor bu dünyada. Ne gibi? Adama Allah'ın içki içmesini irade etmemiş ama adam içiyor. Bu ne oldu? Adam Allah'a rağmen bir şeyler yapıyor oluyor kul. Bu mutezile kafasıdır. Ehli e göre Mevla yaratmadan adam içki de içemez. Mevla yaratmadan adam zinada demez. Zinaya güç isteyecek nasıl o gücü bulacak? Mevla yaratması o gücü adamda. O zaman irade Başka bir şey? Rıza başka bir şey. Allah haramdan razı değil, günahtan razı değil. Ama hikmeti var. Sen şimdi adam içki içmek istiyor. Allah onu yaratmadığı zaman imtihan kalmıyor ki. O zaman kimse haram yapamayacak. Kimse günah yapamayacak. Nasıl imtihan olacak burası? İmtihanda herkese özgür irade verilir. Onun isteği yaratılırsa imtihan olur. İstediği engellenirse nasıl imtihan olur? El Sünnet'in şeyi çok farklıdır. Burada da e, 27. E, 7. E, sayfa yani 35. madde yalnız burada esas ben e, kaza ve kader meselesi de buraya müteallik olabilir buralarda çok önemli efendim sıfatları Mevla Teala'nın var sıfatlarına iman bahsinde e, ileriye dönük e, kaza ve kaderle ilgili de zannediyorum e, bir malumat olacak bakalım onu da yani birlikte okursanız çünkü neden Adam bu sefer diyor ki bana evvelden yazdı mı diyor. Yazdı diyor. E yazdıysa diyor ben bozabilir miyim diyor. Bozamazsın. Bozamazsam diyor ben niye sorumlu oluyorum şeklinde biliyorsunuz ki efendim fitneler ve sünnete muhalif görüşler birbirine girmişler. <gülüyor> Bizim firiz de tabii çok uzun ve detaylı olduğu için kaza ve kader kelimelerinin manaları 74 ile 76'da. Şimdi o tabi bayağı ileri gitmiş. Konuçun ben de Filiste baktım. Peş peşe değil. Şimdi 74. E, sayfaya baktık. Kadere iman demiş. Şimdi burayı birlikte okumanız lazım. O demin dediğim sayfelerle birlikte okumanız lazım. Çünkü neden? Yani Allah Teala benim e, işte ne yapacağımı biliyor. Ondan sonra bana da iç geçeceğim zaman iradesini kullanıyor. Halkını devreye sokuyor, yaratıyor deyince şimdi, e benim suç niye ben suçlu oluyorum gibi e, böyle insanlar suçu Allah atmak ister aşağı Burada da kadere inanmak Amentü'de dilen esaslardan 74. sayfada var 75. sayfada var efendim fakat Mevla Teala işte orada da diyor ki 24 ile 26'ya bakın çünkü Mevla Teala Buradan da oraya naklediyor. Kadere iman kesinlikle gerekiyor. Lakin Mevla Teala senin tazelde ne yapacağını biliyor ve bu bilgisine göre taalluk ediyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir bakayım da yine şey şey arıyorum. Yani mesela misaller verdiğim takvim önceden şey oluyor. O 24-26'da o var mı? Güneşin doğacağı saatleri bir sene evvel yazıyor ama o yani güneş o dakikada doğacağı için takvim onu yazıyor. Yoksa o saatte yazdığı için var mı orada? 24'lerde mi? İşte 24-26 arası güzel okunursa, birkaç 2-3 sayfa çok da uzun bir şey değil ama güzel okunursa çünkü zor iş, itikad. E güzel okunursa orada anlaşılacak. Yani Mevla'nın bilmesi, zorlaması anlamına gelmiyor. Ama senin iradeni ne yönde kullanacağını tespit ettiğini önceden bildiği anlamına geliyor. Ama meleklerin defterine falan kayda sen yaptıktan sonra giriyor. Çünkü sen yapmadan Mevla bilse de o onu yazmıyor. Yapınca yazılacak. Ama Mevla'nın bildiğindeki yazıyla, e tabi meleklerin yazdıktan sonraki karşılaştırmasında zerekede oynama olmuyor. Çünkü nasıl olacak? O zaman mevla yanlış bilmesi lazım gelir haşa. Cehaletten münezzehtir. hatadan münezzehtir. Şimdi allah Teala gayrı da diler, şeri de diler. <gülüyor> de diler derken razı değil. Ama olması yönünde irade kullanır. Çünkü kullanmadığı zaman hiç şer olmaması lazım gelir. Alemde şer olmaz. Alemde şer olmadın, burada cennete döner. Dünyalı kalmaz. Şer olmasa imtihan olmaz. Tâ ve gâliku küllin <gülüyor> Her birerlerini yaratıcıdır. Minhumâ. hayırdan da şerden de. Her birini yaratan ancak Allah Teala. Şimdi e, zaten ölüm ölümü deşer görürsen ölümü de yaratıyor. Çocuğun öldü, onu o öldürüyor, yaratıyor. Kaza yaptı, onu da o yaratıyor. Veya da adam zine yaptı, onu da yaratıyor. E, adam millete tecavüz etti, onu da yaratıyor. O gücü o vermiş ona. E şimdi Allah niye haşa işte böyle şeyleri yaratıyor? Cık. Ya yaratmasa imtihan olmaz. O zaman herkes kayra giderken kuvvet bulur, şere giderken kimsenin gücü kalmadığı zaman. E dünyada e, o efendim imtihan hikmeti batıl olur burada imtihan hikmeti de, imtihan yurdunda teklif mükellefiyet neye göre gelir iki tarafa da serbest olacaksın ki sorumluluğun ayarlanacak sorumluluğuna göre sana hesap sorulacak yaratan Allah'tan başka kimse şey yok muhtezile kul kendi işini kendi yaratıyor diyor yani namaz kılarken de namaz kılma gücünü kendi yaratıyor diyor e, zina derken de zina kendi yaratıyor diyor bu sefer ne oluyor ee, Allah Teala devre dışı kalınca da Allah sığınmaya da gerek kalmıyor. E ee, hayrı nasip ettiği zaman hamd etmeye de gerek kalmıyor. Bütün hikmetler batıl oldu. Burada Allah'ın celle celal nerede devresi var? Yaratmak ve irade etmek demek rıza anlamına gelmiyor. Velakin ne, lakin Allah Teala razın memnun olur bil hayır hayırdan, namazdan, abdestten, sadakadan, rahimden, hayırdan. Ma ve gayru razın razı olmaz bir işer Gülüp ananı dövdün, babana bağırdın. Bunları da Mevla yaratıyor. Allah'ın verdiği ses olmadan, nefes olmadan ya da anasını dövüyor adam elini nasıl kaldıracak? Mevla yaratıyor. Ama bu şerden razı değil. Gittin anana, hürmet ettin, babanın elini öptün, anan ayağına öptün. Bunlar razıdır. Bunları da Mevla yaratıyor. Yaratmak başka, rıza başka. Mesela ne buyuruyor? ayet de buna işaret buyuruyor. Ve اَرْضَالِ عُبَادِ الْكُفْرِ Allah Teala kullanın kafirliğinden razı olmaz kafirliğinden razı olmaz ne demek yaratan benim ama yarattığım her şeyden razı değilim yani kafir olanın inkarını da ben yaratıyorum çünkü adamın aklı çalışacak inkar etmek de akıl ister mantık ister inkar edenin de bir tezi var muhakemesi var konuşması var işte bu kadar ateistler de ne kitaplar yazıyor bunların da bu kadar efali var fiilleri hareketleri Konuşmaları, yazmaları bunların mevla yerazıyor. O zaman razı mıdır? Kâfirliklerine razı değilim diyor. Ve inşâhu lekiş, şükrederseniz Allah yar da sizin için şükrünüzden razıdır diyor. Şükrünüzü de ben yaratıyorum. Elhamdülillah da dedirten benim. Namazınızı kalkeden de benim. Ama ondan razıyım. Kâfirli olursanız kâfirlize razı değil. Buyuruyor. Evet atkermen gerisini şey ettim de ve İntek furu in Allah Kafir olursanız Allah'ın size ihtiyacı yok diyor. Yani Müslüman olsaydınız Allah bir şey kazanmıyor ki kâfir olursanız Allah bir şey kaybetsin. Kafir olursanız Allah'a ihtiyacı yok. Yani sizin imanınıza muhtaç değilim diyor. Ama peşne diyor ki ya <gülüyor> vadil Ama kafirliğinizi de istemem ha, razı olmam. Razı olmam anlamında istemem diyor. Keşkeş keş iman etseniz isterim. Ben sizin iyiliğinizi isterim, kullarım diyor. Ama sen diyor kendine verilen iradeyle, kudretle, kafirliği tercih ettiysen onda sana yaratırım. Çünkü yaratmasam imtihan olmaz. İhtiyacım yok imanınıza ama kafirliğinizden rızam yok diyor. Şükrederseniz razı olurum sizin için. Atkerime bu şekilde anlaşılırsa Zaten Bedül Emali kasidesinde itikad metnimizden diyor. Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse bil muhali. Hayrı da irade eder. Şerri de irade eder. En çirkin şeyi de irade eder. Çünkü onun iradesi olmadan alemde bir şey olmaz. O yaratmadan alemde bir şey olmaz. Dünyada öyle bozuk olaylar var ki. Adama zinaden var Allah muhafaza. E şimdi bunu kim yaratıyor? Bu fiilini adamın? E Mevla yaratıyor. Neden adam iradesini, gücünü o yönde kullanıyor? Mevla da onu, onu yaratıyor. E bu sefer ne oldu? Mevla bunu irade etti. Halk etti, yarattı. Ama razı değil. azap ediyor, lanet ediyor, azap bahat ediyor, ediyor ayrı bir şey. Bunları güzel anlayacaksın. Ve beyne rıza, rıza ile vel iradeti, irade arasında farkun bir fark vardır ki dekıykun çok incedir. İşte hedellahu Allah hidayet eti subhanu. Kimin ehles sünneti, ehli sünneti kavuşturduğun ilazel fark. Bu farkı fark etmeyi el sünnete nasip etti. İnce fark var razı olduğu her işte mutlaka iradesi vardır ama irade ettiği her işte rızası olmayabilir. İrade ettiği her işte rızası yoktur. Çünkü meydana gelen her şeyde mutlaka iradesi vardır. Ama meydana gelen çoğu şeyde rızası yoktur. Çünkü neden günahlarda nasıl rızası olsun? Ama iradesi olmadan olmaz ha. Buraya farkı defik var. Ve bakın kaldı sâirul firakı diğer fırkalar yani el sünnet dışı 72 fırka ve uzantıları 70, 72 biner kadar gider. Uzantısı çok. Ama ana başlık 72'dir. Yani sapıklar. Bunlar nerede kaldı? F dalalet. Kayıp yitiklik içinde kaldı. Yani doğruyu bulamadılar. Niçin? Lâdem-i ihtidâim. E, ulaşamadıkları için hidayet ulaşmak erişmek demek. Erişemediler. Nereye? ilazel fark. Bu farka erişemediler. Bu, bu farkı göremediler. Ve menûnâ bundan dolayı galet dedi ki Melmetezile. Mutezile hatta Elisteten ayrılan. Adı zaten adına bak viza gel yani ayrılan demek. Yani ayrılan kötü mü isim? Bu Mutezile ayrılmış fırka. E, ne dediler? Din lenapte şubesiz kul. Halikun yaratıcıdır. Lef ali kendi işlerini kendi yaratıyor. Bu çok tehlike Bunlar göya Allah'ı tenzihe uğraşıyor ha. niyetleri kötü değil. Niyetleri kötü değil ama ifadeleri çok berbat. Çünkü neden? ya şimdi adam gitti diyor anasından zina etti diyor Allah muhafaza e ne olacak şimdi bunu Allah yarattı nasıl diyelim ya diyor Allah diyor anasından zina etmesinin adama fiilini kuvvetini niye yaratsın diyor bu sefer ne olacak Allah yaratmadı Ulan bu sefer Allah yaratmadan iş oluyor dünyada bu daha tehlikeli bu sefer Allah'ın iradesi dışında iş oluyor mesela Allah'ın iradesi dışında işler oluyor çok şu anda dünyada olan işlerin çoğu Allah'ın rızası üzerine mi değil zaten çoğu gavur Müslümanın da çoğu sapık yani şimdi bunlar Mevla mı iradesi dışında mı oluyor razı değil ama iradesi dışında oluyor dersen bu alemde Allah'ın irade etmediği dolu şey oluyor Allah'ın iradesi devre dışı demiş olursun bu sefer ne oldu Allah yaratmadan oluyor ne olacak Allah'ın yaratmadığı nice işler var kul kendi kendine yaratıyor yani kötü işler bu sefer bir kötü işi sade yaratıyor iyi işi Allah yaratıyor kötüyü kul yaratıyor diyemeyeceğine göre namaz kılma fiilinde kul kendi yaratıyor iyiliği de kendi yaratıyor, kötülüğü de kendi yaratıyor yani Allah ona şey vermiş demek Tabi tabii Allah'tan başka yaratan var diyen kafir olur, onu demiyoruz müteziliye direkt de kafir diyemiyoruz çünkü neden? mütezili orada diyor ki Allah ona vermiş yani demek istiyor. kul kendi kendine bunu e, anasından doğma kazanmamış yani Allah ona yaratma şeyi vermiş demek istiyor. gücü istediğini kendin yarat demiş artık, şeklinde bir hareket yapıyor, halbuki olmaz, e çünkü Mevla Teala buyuruyor ki Efendim, be halı o külli şey her şeyi yaradan benim diyor. İşte her şey, e, gavurluk da bir şey, e, zina da bir şey, içki de bir şey, olan mevcut olan her şey bir şey. E, her şey ben yaratırım diyorken sen şimdi buradan bütün kulun yaptığı, kulun yaptığını çıkarırsan zaten eşyanın çoğu dışarıda kalır. Bunun için e, Venice'e bu e, nispet ettiler şeyler. Ne diyeyim e, efendim? Mutezile sapık mutezile neyi icad el küfrü efendim kafirliğin icadını daha ver günahların icadını yani var yaratılmasını kime ileyi kula yani Allah Teala'yı göya münezzeh tutalım derken kafirlik bir adam yavur bu adam bu yavurluğu kim yarattı icad etti bunu yoktan çıktı bir yavurluk Müslüman adam yavur oluyor birden bu nasıl oldu naucu billah Gör ki o kendi yarattı o kavruluyor diyor. Yani adam masiyet işledi, işte zina etti, içki içti, kumar oynadı, faiz etti, yalan dedi, gıybet etti falan. Pulları bunlar kim yarattı bu adamda Kim yaptırdı buna? Gör ki o kul kendi yaratıyor bunları diyor. Yani Mutezile, göya Mevla kötü yapmaz. Madem Mevla kötü yapmıyor zaten. Mevla hikmetini yapıyor. Mevla imtihanını yapıyor. Ama imtihan yaparken de adamın istediğini yapıyor. Çünkü adamın istediğini yaptığı zaman imtihan oluyor. Kendi istediğini yaparsa zaten cebir oluyor. Cebir olduğu zaman zaten imtihan hikmeti kalkıyor. Herkes mecbur hareket yapıyor. Burada allah Teala bu nispet edilecek iş mi? Ya şimdi Mutin Arabi'ye yine o, onun şeyi İman Osman'ın saati yüksek sahada konuşuyor. Demin onu dedim. Ben size baştan bir girizgah yapmamın sebebi her seviyeyi düşünerek bir şey anlatıyoruz. irade sıfatı. Şimdi onun derdi Muhittin Arabi ve Etbaa'nın tabi Etbaa deyince hala devam ediyor. Muhittin Arabi kolu çok büyük bir ekoldür. Tabi Marabban kolu gibi güçlü değil. E, tarikatları yaşamıyor şu an. Ekberiye tarikatıdır ama e, beyin yapısı olarak devam edebilir. E, bazı tasavvuf e, mensup kişilerde dedi ama Muhittin Arabi dediklerini anlayacak adam da kalmadı tabi o dair dava da. Ey ee, Rabban Zettleri zaten hem El-i Sünnet'in müceddidi hem imamı hem bin yılın müceddidi hem tabii Nakşi Tarıkatı'nın müceddidiye kolu, kolunu kurmuş. O bakımdan 12 yaşar kıyamete kadar. İmam Rabban'i yaşar öbürleri yaşamaz. Ee, yani doğudaki büyük alimlerden sanırım Hafid Efendi'ydi rahmetullahi aleyh. Sanırım Kürt tabii şeydir onlar Şafi'dir. Kürtler Şafi'dir fakat öyle oldu halde mesela o yani... <gülüyor> ya Haca Parisan'ın kitaplarında mı nakledi nereden gördüyse. O derdi ki tarikatlerden nakşi kalır, yani kıyamete kadar. Mezheplerden de hanefi kalır. Kendi şafi olduğu halde bunu söylerdi. Mezheplerden de hanefi kalır. Yani şimdi şafi hak, diğer tarikatlar kadiri, şazeli, dünya şazeli dolu var. Fakat kıyamete kadar yaşama meselesinde böyle de bir şey var. Çünkü i̇mam Hazretleri diyor ki, Hazreti Mehdi bile benim misbetim üzere olacak diyor. Burası çok önemli. Yani Hz. Mehdi benim tarikatımdan olacak diyor. Yani baştaki yetişmesi. Tabi ondan sonra kendisine Mehdi'lik verildikten sonra artık ona Nakşi Kadir'i denmez. Çünkü ona Hanefi Şafii de denmez. Mehdi'ye direkt ilham gelecek. Yani Mehdi'de la yukhti hata etmeyecek vasfı da var. Mesela bu vasıf Hazreti Ebubekir'de yok. Peygamberler'de var masumluk mesela sahabede yok. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın halifesi derim ama hiçbir şekilde işte, ayıptı, hata etmedi, hiç hata etmedi diyemiyoruz. Hazreti Ömer layık, hiç hata etmedi diyemiyoruz. Mesela Hazreti Mehdi de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi çünkü zaten Hazreti Ebubekir'e e, Resulullah'ın halifesi diyoruz. Hazreti Ömer'e Resulullah'ın halifesinin halifesi diyoruz. Ama Hazreti Mehdi'ye Resulullah Efendimiz Ebu Davud hadisinde Halifetullah el Mehdi diyor. Allah'ın halifesi diyor direkt. O bakımdan Hazreti Mehdi'nin işleri farklıdır biraz da. Yani İmam-ı Rabbani demesinden yanlış anlamayın benim de yani ilk baştaki çıkışı yani genç 40 yaşına kadar o da Mehdi olacağını da bilmiyordu ki bilmeyecek ki dolayısıyla o nispeti yani nispet demek tarikattaki bağlantı o Hazreti İmam-ı Rabbani'nin e, kolunun yolunun tabi İmam-ı Rabbani diye, şimdi hemen İsmaila zannetmeyin çünkü İsmaila da olabilir ama İsmaila'dan gelen bir silsile var ama i̇mam Rabbani'den dünyada dağılmış dolu kollar var. Yani Afganistan'da kolları dolu, Pakistan'da kolları dolu, Hindistan zaten kolları dolu. Yani halde Bağdat'den geriden gelen kolları da var. Çünkü Halide hepsi Halide ki bunun. Müceddidiler yayılmış dünyaya. Yani Afganistan'da şu anda müceddidiler var. Kimi anlatmazsa aynı zamanda soyu onlar. Oradan şekler de var. Çocuklarına da çok anlatıyor. Yani benim nesebimden ve soyumdan da kıyamete kadar devam edecek diyor tarikat. Bunu söylüyor tabii. Bu bakımdan bunu yani Halid halidi İmam Rabbani deyince bugün Süleyman Efendiler de ya, müceddidi yani Adıyaman'da müceddidi işte İskender Paşa'sı Sami Efendi'si ve Celalettin müceddidi. Yani Mahan Rabbani üst başlıktır. Bundan dolayı yani benim nispetim üzere Mehdi'nin ilk çıkışı tam Mehdi Medine'denkini konuşuyoruz ama Medine'de de biliyorsunuz dolu tarikatlı şehleri, mursitleri var. Ocak olarak o zaman Medine'de doğacağı zamanı konuşuyor. Tabi ne zaman doğacak bunlar biz şimdi bilmiyoruz ama var olduğunu Efendimiz daha uzak buyurmuştu. Doğması yani. Hal böyle olmuş ya. Şimdi e, i̇mam Rabbani Hazretleri'nin yolunu yaşayacağı ve e, Hanefi mezhebinin de yine mektubatta bu Haca adan naklediliyor. Hazreti Mehdi'yi işte Hanefi mezhebine göre amel edecek falan. Orada açıklama götürür. Diyor ki Hazreti Mehmeti bir mezhebe bağlanmaktan yücedir. Çünkü direkt Allah'ın halifesidir. Dolayısıyla ne oldu? E, onu o içtihat edecek. Yani İsa Aleyhisselam hakkında da bu var. İçtihat edecek yani kendi bir hüküm verecek, ayetten hadisten bulacak veya Allah'ta ilham gelecek. O Hanefi mezhebinin evvelki görüşüne o noktada uygun düşecek. Bilmeden ama. ...bu şekilde bir izah getirilebiliriz... ...yoksa İsa Aleyhisselam Hanefi mezhebindendir... ...İsa Aleyhisselam nasıl Hanefi mezhebinden olur... Konca peygamber yani... veya Hazreti Mehdi Hanefi mezhebinden falan denmez... ...bunları da doğru ya ...şimdi... ...ve yüfe mu anlaşılıyor mu... ...kelamı şeyhi muhiddini... ...şeyh muhiddinin sözünden ve etba'i... ...ona uyanların sözünden anlaşılıyor... ...yani buradan yine... ...diyorlar demiyor... ...anlaşılıyor da ne mana çıkar... ...bu laf buraya kullanılabilir yani. Belki kötü niyetli biri bur, lafı buraya çekebilir. Yani Muhittin Arabi böyle dedi demiyor. Ama onun tabi etbağını da kattığı için etbağa da biliyorsunuz e, Muhittin Arabi bir söz der. Onu şerheden, şerheden, şer dünya dünyada kitap çıkıyor. O şerhedenler de bu işi katıp karıştırabilir. Ondan sonra da ne olur? Mana gider, el de muhalif gibi bir şeye gidebilir. Onun için etbağından da geliyor bu iş diyor. Yani demek diyor direkt sıf kendi değil. Ama anlaşılıyor diyor. Anlaşılıyor da demek kesin ifadeleri demek değil. Böyle bir mana çıkartan çıkartabilir demek istiyor. Ne diye anlaşılıyor? Enle iman. İman marziyul ismi Hadi. Allah'ın Hadi isminin lazımıdır. Yani marziysidir yani Allah'ın Hadi isminin razı olduğu bir mefhumdur. İman inanmak. Hepimizde bir inanmak var. Bu inanmak Hangi Allah'ımızın isimleri var 99 daha bin bir ismi de var da bildiğimiz kadarıyla El-Hadi ismi 99'da geçiyor. El-Hadi hidayeti erdiren demek. Bu hidayeti erdiren isminin tecellisi nerede gözüküyor? İşte seni beni imana hidayet ediyor, abdeste hidayet ediyor, namaza hidayet ediyor. İşte değil mi? haramlardan sakınmaya hidayet ediyor. Bu El-Hadi isminin. İman bu belli bir şey. Bunda sorun yok da. İman nedir? El-Hadi isminin merzisidir. Merzisi yani El-Hadi ismi bunu gerektirir. Bundan bu el-hadi hidayete erdirme isminin rıza alanına giren şehirlerin başında ne gelir? iman gelir. Ama şimdi sıkıntı ilerisinde. Ve gezel e'malus salihatum. Salih amellerde el-hadi isminden geliştir. Dedim ve Namaz abdestleri. Şöyle dedim ki, salih amellerde Allah hidayete erdiriyor. Doğruyu bulduruyorsa salih amelleri de eriştiren odur. Bu tamam. Ama vel-küfru adam gavur. Bunun kafirliği nereden gelir? Bunun kafirliği nefsinin Kötü tercihinden gelir. Yaratmak bakımından Allah yaratıyor ama sebebiyette nefsinin tercihi sebeptir. Ama onlar demiş ki şimdi, kafirlik ne olur? Merzîmül ismül mudılli. allah Teala'nın saptıran ismi var. El-mudil. Bu da Esma-ı olur. El-mudillu, yani zaten esma ziyade Kur'an'da yudillü men yaşa. Dilediğini saptırır diyor. Zaten fiil olarak, isim olarak gelmese de gelmese bile bir şey, illa isimde aranmaz. Kur'an'da onun fiili Allah'a isnat ediliyorsa, o fiilden isim çıkar zaten. Anlatabildim mi? Yuhricül hayye mine, ölüden diri çıkarıyorum diyorsa, ona sen isim olarak Esma Üstad'a olmasa bile muhricül hayyi minel meyit, ölüden diri çıkarandır. İsmini koyabiliyorsun. Çünkü fiilini isnat ettiği için. Mana ve mefhum tutuyor çünkü. Burada dilediğimi saptırırım dedi mi? E, e, e dilediğini niye saptırıyorsun? E Mevla bunu ben adamı zorla niye saptırayım? Adam kaşındı, canı eksil istiyor. Adam sapıtmak istiyor. İradesini, kudretini o yöne kullanıyor. Ben de onu yaratmadığım zaman ona imtihan olmaz. Mecbur hadi bakalım. Yaratıyor. Çünkü neden? E ben söz vermişim zorlama yapmayacağım. Senin imtihanında zorlama yapmayacağım sana. İstediğini yaratacağım sana. Şimdi bu sefer ne oldu diyor? Peki de aynı bölge elmasi günahlar ve kafirlik mudur isminin marzisidir. Şimdi muddül isminin ise ne demek? Saptırıcı ismi de saptırıcı ismi de isminden de bu çıkar. Onun da rıza alanına bu girer. Ama şimdi rıza tabirinin kullanılmaması gerekiyordu değil mi? İrade denseydi olurdu. İrade alanına girer. Mürit isminin alanına girer. Dense olurdu ama muddül isminin merzisidir deyince marziyi razı olduğu anlamına geliyor. Mevla Teala'nın muddül isminin ee, Tabi ki tecellileri vardır, bundan dolayı kafirler, günahlar vardır ama bu onun rızası alanda değildir. der. Anladın? O zaman mudil isminin marzisi lafı yakışmadı diyor. Çünkü neden? Ve kelamı bu söze izah, geride izah ettiğim gibi muhalifin ters düşer. Limav şey ki aleyh onun üzerinedir ehlül hakkı. Hak ehli yani eli sünnetin itikadına buraya ne ters düşer? Işte anlaşılıyor diyor. Bak Vefi'yi bu sözde var. Meylün bir yöneliş var ilel icabi. Yine zorakiliye. Yani sanki kul e, kendi elinde değil isteğiyle olmuyor da işler sırf Mevla'nın zorlamasıyla sana bunu yarattım. Sen de bunu kabul edeceksin gibi bir şeye icaba meyil var. Bak Muhyiddin Arabi bunu dedi demiyor. Burada bir meyil yani temayül Buradan anlaşılıyor diyor. Buradan birileri de bunu kullanabilir ve bu noktadan zaten kullandılar. Muhittin Arabi bir dedi, şimdikiler bin dedi. Artık aradakiler de ekledi. Adam şimdi hepten her şeyi Mevla'nın yaptırmasıyla ben her şey o. Her şey o dediğin zaman vateti vücudu bu noktaya getirirsen mükellef kim, yaratan kim, yaratılan kim, günah ne sevap ne hepsi karıştı. Birbirine yani böyle de olmaz ki. Ama Muhyiddin Arabi onu der mi? Ama burada icaba meyil var. Niçin? Lik olduğu için menşen kaynak olduğu için elir rıza. Rızanın kaynağı oluyor. Mesela yani rızadan doğuyor demek istiyor. Rızadan icap doğabilir. Evet, Lik Evni e, icap olduğu için menşen kaynaklı rıza. Rızanın kaynağı oluyor icap. Mesela keman yukarı deniliyor ki El-işraku marzî müşşemsi. El-işraku aydınlık. Yani gece karanlığından sonra işte gün doğuyor, aydınlık geliyor. Bu aydınlık nedir deniyor? Marzî müşşemsi. Güneşin marzîsidir. Yani güneş bunu ister. Aydınlığı ister. Yani bu yani ne demek geliyor bu şimdi? Bu? Ne demek geliyor? Yani kastediyor lazım ha. Bu bunun gereksinimidir. Birbirinden ayrılmaz. Güneş geldi mi? Aydınlık gelir. Güneş oldu mu? Aydınlığın olmaması düşünlemez anlamına geliyor. Bu sefer burada ne oluyor? Hem rıza lafının sıkıntısını geçtik. Hadi onu ben irade manasında kullandım dersin. Kelimeler birbiri anlamında bazen kullanılır. Müteradif olabilir. Orayı kurtarız. Ama şimdi burada ne anlaşılır? Sen dersen ki aydınlık ve parlaklık güneşin marzı Ne demek? Yani sevdiği, seçtiği bir durumdur. Bu yani ne demek oluyor? Yani bu bunun gereksinimidir. Güneş geldi mi aydınlık gelir. Hava bulutlu bile olsa Gece gibi karanlık olmaz. Yine ortalık aydın olur. Hava bulutlu da olsa. Güneş gözükmese bile. Güneş doğduysa aydınlıktır hava. Gece olmaz ki. O zaman ne oldu? Güneş, aydınlık güneşten ayrılmaz. Manası çıkar. E bu mana çıktığı gibi bu merzi kelimesine sen dersen ki kafirlik ve günahlar el isminin merzisidir. Yani ne demeye gelir? Mudil ismi varsa mutlaka mecburen saptırdığı birileri de olacak. Sanki Allah birilerine saptırmadan duramaz gibi aşağı. Veyahut da yani allah Teala madem kendine bu ismi kullandı, bu sıfatı kullandı, bu artık zorunlu olarak birilerini saptıracak ki modül ismi çıksın gibi bunu değen yok. Fakat bu anlaşılabilir. Modül ismi bunu gerektiriyor. Modül ismi varsa bu mutlaka olur. Hani güneş varsa aydınlık mutlaka olur hesabına gidersek. Allah'ın saptırıcı ismi varsa mutlaka saptırdıkları da olması lazım falan falan. Ne Allah'a sen burada mutlaka diye bir şey zorlayabilirsin ne de saptırılan kulun mutlaka sapıtması lazım diyor. Artık hidayeti bulamaz şeklinde iradesiz şekline çevirebilirsin. Çünkü ona da kula irade vermiş. İnşallah anlamışsınızdır. Sesim, nefesim çok iyi değil. Onun için çok da yüklenemiyorum ama anlatmaya çalışıyorum Türkçe'de. Şimdi kardeşim fakat Allah verdi ki melh hak subhanu hak subhanu kullarına ne verdi? Kudreten bir kudret verdi. Kudret gücü yetmek demek. Bak şimdi. Konuşuyorum şimdi burada. Bir güç kullanıyorum. Efor sarf ediyorum. Bu gücü ver Allah bana verdi. Bak şimdi. Benim bir kuvvetim yok. Direkt Allah beni konuşturuyor da diyemem. Mevla vasıta ile beni konuşturuyor. Yani bana da bir kudret verdi. Fakat benim kudretim Gücüm istediğim işi yapmama yeterli değil. Allah'ın yaratması devreye girmesi lazım. Muhtezile'den ayrıldığımız nokta burası. Muhtezile diyor ki Allah'ın ona verdiği kuvvetle artık Allah devreye girmeden o kendi yaratabiliyor. ehl sünnetin farkı ne? Allah bana kudret verdi ve iradeten irade verdi. İrade şimdi ben akşam namazı kılacağım, yatsı namazı kılacağım. Şimdi ben namaz kılmaya irade ediyorum başta. İstiyorum, diliyorum. Ondan sonra da güç kullanmam lazım. İşte abdestimi hazır etmem lazım. İşte gelmem lazım, niyet etmem lazım, ben bir bir noktaya kendimi getirmem lazım. Rastgele abdesti, şu sus, bu sus, sokağın ortasına araba sürerken namaz yılınmaz. Demek ki buna yönelik bir güç kullanıyorsun. Oruç buna keza, haç bunun gibi. hacci istiyorum istiyorum, 50 senedir istiyorum. Olur mu? Gideceksin, para yatıracaksın, tura yazılacaksın, Diyanet'e mi Kur'an'ı çekileceksin. Yani bunun altyapısını hazırlayacaksın. Sen şimdi irade ediyorsun ama bir eylemin yok. O zaman olmuyor işte hiçbir iş. Şimdi Mevla sana bir irade vermiş. Bir kudret vermiş. Gektesi buna kazanırlar. Bu irade ve kudret de neyi? El efale. İşleri kesmederler. İşlerler. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı veya zina yapmayı veya kumar oynamayı veya içki içmeyi. Bunları hep kullar kendileri kazanıyorlar. Yani devreye giriliyorlar. Kullar devrede yani. Neyle? İhtiyarihim. Kendi arzu ve istekleriyle. Onu istiyor. İstedikten sonra gücünü kullanma aşamasına geldiği anda mevlada imtihan olsun diye onu yaratıyor. İyiyse iyi, şey iyi kötüse şey kötü. Yaratıyor. O zaman fekal gulef ali bizim işlerimizin yaratılması namazımızın, abdestimizin veya kötü günahların yaratılması mensubun nispet edilmiştir, aittir. Kime illallah ıslümanım? Allah'a mensuptur. Yaratma tabirini ancak kimin hakkında kullanabilirsin? Ancak Allah hakkında kullanabilirsin. Şimdi ee, benim içki içme yani kendimden konuşmayayım bir sarhoşun içki içme fiilini kim yarattı? Allah yarattı. Zina etti kim yarattı? Allah. Adamın namazı fiilini kim yarattı? Allah yarattı. Benim mektubat okuma fiilimi kim yarattı? Allah yarattı. Tamam. Ve kes bu bunun sebebiyet noktasında kazanma ve e, ne diyeyim işleme koyma teşebbüs kime ait? İlel-ibadi kes kullara ait. Kesme demek ki kazanmak. Ya ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hayırdan kazandığı lehine olacak. Şerden kazandığı aleyhine olacak. Bak, yarattığı diyor mu Kur'an? Nefsin. Her nefsin diyor. Kazandığı. Hayırdan kazandığına kesbiyor, şerden kazandığına iktisap diyor. Orada da incelikler var tabii. Bu noktada noktadayken yani, tabirleri ince, için tefsir dersinde değiliz. Ama burada Mevla demiyor ki herkesin kendi yarattığı, kendi iyi, iyi yarattığı, iyi kötü yarattığı kötü demiyor. Ya yani ne diyor? Kesbetti diyor. Mevla Kur'an'da kulağa hiçbir zaman halk kendinden gayri birine varlığa yaratma, isnat etmemiştir. Gördüğünüz gibi Amene Resulü de hepiniz bildiğiniz gibi kesbetti. Yani sebep oldu. Devreye girdiği, kendisine veren iradeti, kudreti kullandığı noktada hayra kullanılsa lehine, şere kullansa aleyhine yarattığı demiyor. Çünkü yaratamaz. Ve adetullah sübhanehu. allah Teala sünneti, adeti, cariyetün, şey allah Teala'ya bir şey zorla yaptırılamaz. allah Teala faali muhtardır, faali mucep değil. Yaptığını kendi seçimiyle yapar, zoraki bir şey ona yaptırılamaz. Bunu da geçen derslerde okumuştuk. Yalnız Allah'ımızın bir adeti var. Adet ne yapmış? Sebebi sebebe bağlamış, müsebbebi sebebe bağlamış. Yani ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sünnetellâ illeti. Allah'ın öyle bir sünneti var ki sünnet demek peygamberin sünneti olur, Allah'ın sünneti olur mu? Allah'ın adeti yani. Oradaki mana adetullah. Yani önceki ümmetlerde de işte peygamberlerin inkar edenleri yıktı, helak etti falan. Bu Allah'ın bir kanunudur yani, kanun. Bu da Allah'ın sünneti demek kanunu ve adetini velentecideli illa tebdile Allah'ın kanunu için bir değiştirme bulamazsın şimdi burada dikkat edeceksin burayı da yanlış anlıyorlar Allah'ın koyduğu kanunu ancak Allah değiştirebilir nesih var çünkü burada Allah'ın koyduğu kanunu kimse değiştiremez demiyor başkası değiştiremez ancak ben değiştirebilirim diyor. mesela peygamberlerini inkar eden her kavimdeki Allah'ın kanunu nedir? bunları helak etmekte ama bu kaideyi bozdu Nerede bozdu? Yunus Aleyhisselam'ın kavminde bozdu. Onlara pay verdi. Azap geldiği halde geri döndürdü. Demek ki Allah'ın kanunu değişmez. Ama kendi değiştirebilir. Ya Allah'a maşallah. Bismit, dilediğimi silerim, dilediğimi bırakırım. Hükümleri e, koyduğum hükümlerden de istediğimi silerim diyor. Tabi onu sileceğin de ezelden biliyor. ha Oraya da dikkat edeceksin. Sonradan bir şey öğrendi de yeni gelişmelere göre hareket etti. Haşa. Dediğin anda... Stalin gibi yavur olur derdi Göktaş yani. Ona göre dikkat edeceksin. Şimdi Allah'ın adeti ve sünneti ve kanunu ve kuralı vardır. Cariyetin geçerlidir. Ne noktada geçerlidir? Alâhennelâb de bir kul idâkasa de istediği zaman neyi şeyin bir şey yapmak neden Ali Kendi işlerinden bir şey yapmak istiyor. Mesela ben şimdi namaz kılmak istiyorum. Namazım geçmeden evvel namazımı kılacağım. Şimdi ben namazıma kazaya bırakan biri değilim. Kastettim şimdi bunu. Veya bir adam da efendim, bu gece bir meyhaneye, Allah muhafazasını kurtarsın hepsini, gitmeyi ve içki içmeyi kastetti. Herkes bir şey kast ediyor. Şimdi bu gece herkes bir yola çek Herkesin bir işi var. Bunu önce bunun kastı gelir. Adam daha öncesinden irade gelir. Adam önce isteyecek ki sonra teşebbüse geçsin Bunu göre telefon ediyor, yer ayırtıyor, masa ayırtıyor. Veyahut ona göre namazını ayarlıyor, abdestini alıyor. Yani illaki ön hazırlıklar var. Evvelen niyet basında. Çünkü adam bir istiyor öyle. İstedikten sonra icraata geçiyor, tatbikata geçiyor işte ona göre. Araba çağırıyor, bilmem neyini ayağılıyor, arkadaşını çağırıyor. Yani neyle gidecek, ne yapacaksa, kim kimle, ne iş yapacaksa. Bir şey yapmak istediği zaman. Ve teşebbese, teşebbüs etmesi gerekiyor. Sarılıyor. Ne? bir esma bir, bir defa sebeplerine sarılması gerekiyor. Şimdi ben namaz kılmak istiyorum. Burada oturuyorum, hindi gibi düşünüyorum. Kılayım mı, kılmayayım mı? Kılmak istiyorum ama namaz geçti. Namaz geçene kadar ben düşünüyorum burada. Teşebbüs yok. Öyleleri de var yani bu bari. 4 dakikada kılacağı namazı 4 saat düşünür kılayım mı kılmayayım mı? Ulan, ne tembel adamlar var var ya çok, çok çok. Tembeller hastanesi ne diyor dedi ya? Dedik ateş yaktılar geliyor oradan diyor. Arkadaşı diyor hadi yanacağız diyor çıkalım gidelim diyor. Otatik ona düşün demiş Ahmed'in diyor. Ulan ateş geliyor diyor, yanacağız diyor. Adam düşünmeye de diyor. Yani şimdi böyle düşünüyor. Dört saatte bir abdese gidip seccadenin önüne gelemez. Elini kaldırıp tekbiri alamıyor ya. Böyle de adamlar var. Böyle düşünüyor. Kardeşim sebebine teşebbüs etmeden affedersin ne içki içilir, ne zina yapılır, ne namaz kılınır, ne hacca gidilir. O zaman sen evvela iyi veya kötü bir işi e, niyet bazında düşünüyorsun. Sonra da sebeplerine ne yapıyorsun? Başvuruyorsun, sarılıyorsun. Peki, bu işin olması için bunlar yeterli mi? Değil. Niye? Yaratamazsın ki. Ne olacak o zaman? Yetealleku, o zaman tealleku. Allah'ın adeti şöyle, ben bakarım diyor, ne istedi? Sonra da bakarım diyor, teşebbüs etti mi sebeplerine. Mesela, adam zina etmek istedi, fakat sebeple ne teşebbüs etmedi. Ben gelip de karayı onu kucağına atıp zorla zina ettirmem diyor. Ama her imkanı hazırladı. Her iş başladı, getirdi eşine. Ya bu sefer benim ona ben ona bakarım. Niyet etti ama aklından geçirdi, gitti. İcraata sokmadı. Vestesede kaldı. Ve hatta kastetti, azmetti ama teşebbüse geçmedi. Onu aramadı, bunu sormadı, oraya gitmedi, buraya gelmedi. Bu olmadı. Bu adam bir şekilde bunu yapma harekete sok, icraata geçmedi. Kesp yok. İktisap yok. O zaman Mevla yaratmaz. Çünkü zorla da gidip de sana zina mı ettirsin? Yaratmaz. Hatta senin bu niyetinden dönünce de sevap da yazar. Zina yapma niyetlendin de yapmadın diye. O da ayrı bir şey yani. Ama Mevla'nın adeti şöyledir. Sen bir şeye niyetlendin, yetmez. Sebebine sarıldın mı? Sebepleri devreye soktun mu? Soktun. Allah'ın verdiği kudretten soktun onu da. İrade kastettin. Kudretle de sebeplere sarılıp devreye soktun. O zaman Mevla'nın yaratması buna taalluk eder. Yaratır yani. Yaratmak zorunda değil işte. Yaratmak zorunda değil. Yaratır mı? Neye göre? Sünnetullah böyle. Yani bir kanun koymuş, bir kural koymuş. Beni kimse bir şeye zorlayamaz, kimse de bana bir şey zorla yaptırmaz. Ama ben de bir kanun koydum. Bu kanunun şudur ki, sebepler alemine çıkarttım kullarımı, bir kul hangi şeye niyetlenir de Sonra da onu icraata sokmak üzere sebeplerine teşebbüs ederse ben yaratıyorum. İster içki içmek, ister zina etmek, ister tavaf yapmak, ister efendim namaz kılmak, ister teheccüde kalkmak. Her şey teşebbüs. Öyle mi Yani teheccüde kalkmak istiyorsun, saati kurmuyorsun. Allah kaldırmasını. Sebebine sarıldın saati kurarsan, mı kurarsan ne kaldırır seni? Ya burada bunu devreye sokmuş. Kanunu budur. Feyzakâne olduğu zaman sudûrul fi'li bir işin meydana gelmesi kimden minel kuldan namaz veya içki bir kastıyı kendi kastıyla yani kararlılığıyla da ve kendi seçimiyle şimdi bir kuldan meydana gelen bir iş Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyor ama bu burada kulun nesi var? E, kesbi var, iktisabı var bu da ne bazında kalıyor? seçim yapıyor, karar veriyor Sonra da teşebbüse geçiyor. Şimdi böyle olduğu zaman kul burada sorumlu oluyor mu? Oluyor. Çünkü neden allah Teala buyuruyor ki ben sana şöyle yapsın diye karar verip de yaptırmıyorum ki sana irade ve kudret veriyorum. Bunu nereye kullanırsam ben sana onu yaratacağım. Benim sünnetim budur, kanunum budur. Yaratırım. Çünkü imtihan etmem için istediğini yaratmam lazım senin. Ben sana bu mecbur değilim ama kanunum bu şekilde işliyor. Ne gibi? İşte güneş kanunu görüyorsun. Ay sistemini görüyorsun, rüzgarları görüyorsun. Yani yani dünyada çocukların doğmasının sistemi işte ana babanın birleşmesi olmadan olmuyor. Bir Adem aleyhisselamla İsa aleyhisselam da görülmüş. Zaten orada ne demek istiyor? Ben mecbur olsam zaten Adem nasıl oldu anasız babasız? İsa nasıl doğdu babasız? Yani... Benim kaidelerimi ben değiştirebilirim diyor. Ama benim koyduğum kanunu benden başkası değiştiremez. İstisnalar kaideyi bozmaz diyor. Benim koyduğum kurallara göre ana baba birleşecek, çiftleşecek ki bir çocuk olsun. Yani. Ya şimdi yaz geliyor, kış geliyor, şu geliyor, şu Mevsimler şaşıyor mu? Çünkü öyle kanun koymuş. Güneş şuraya geldiği zaman yaz oluyor. Şuradan gittiği zaman kış oluyor. Şu mevsimde güneş şuraya çıkıyor, iniyor. Şuradan doğuyor, şuradan batıyor. Bunlar hiç değişmiyor. Çünkü benim kanunlarım değişmez. Ama değiştirir. Batıdan doğuracağım diyor, kıyamete yakın diyor. Ben değiştiririm diyor. Hadi Amerikalılar toplanın, güneşin doğduğu yerin mecrasını değiştirin diyor. Kafir hapt oldu diyor ya, İbrahim Aleyhisselam anlatamayınca Nemrut'a ne dedi? Allah her gün doğudan getiriyor, güneşi sen de bir gün batıdan getir de görelim deyince febütele diyecek ya var, dinsiz, kitapsız. Mahap doldu, sessiz kaldı diyor. Onun için, şimdi burada Mevla'nın kanunları budur ki bir kul bir şey istediği zaman Mevla zor, zorlamaz onu bakar sebeplerine teşebbüs ettim etti. O zaman irade kullandı. İstedi, yetmedi teşebbüs etti. Yani gücünü de devreye soktu. E, gücünü de devreye sokunca hepten yani Mevla Teala'ya demiş oluyor ki ben bunu kesinlikle yapmış yapmak zorundayım lisan haliyle. Böyle olunca Mevla da ne yapıyor? Kanunu gereği hikmeti ve e, imtihan hikmetine mebdiyan yaratır. yaratır. Peki yaratınca ne oldu? Bu iş çıktı meydana. Adam sarhoş oldu. İlk İç işte veya namaz kıldı. Bu iş sudur etti. kimde? Kuldan. Etti ama e kul robot ki. Biri düğmeye bastı da zorla kıldırdı veya içirtti. O zaman bu neyle zuhur etti? E kulun kastı da devrede var. Kulun iradesi de devrede var. Onun ihtiyarı seçimi de var. Tercihi de var. O zaman ne oluyor burada? Yekûn'u. Onun için kul oluyor. Nedir oluyor? Muteallek el medhi. Övgüler onunla tealluk ediyor. Maşallah ne bu adam ne güzel namaz kıldı. Hafız olmuş falan falan. Herkes övüyor onu. Çünkü Allah, Allah buna ne güzel yaptırdı diye Allah'ım edilir Ama bu kulun hiç edilecek tarafı yok mu? Var Allah da kullanı ediyor Neden? iradenizi iyi kullandınız diye ediyor onu. O zaman ve mi tenkit ediyor. Ulan sarhoş ayyaş görüyor musun? Efendim ne biçim herif falan. Herkes onu tenkit ediyor diyor. E bu kul niye tenkit ediliyor madem Allah yarattıysa? Niye tenkit ediliyor? Çünkü Allah yaratıyor ama onun tercihine bakıyor, iradesine bakıyor, teşebbüsüne bakıyor. Her şeyi o hazırlıyor. E Mevla'nın da kanunu budur ki imtihan edecek yaratıyor. E zemzemişmek isteyene yaratsa, içki içmek isteyene yaratmasa, adamın boğazında tıkatsa, e kimse içki içmeye teşebbüs bile etmez. Nasıl olsa boğazından geçmeyecek diye. E böyle bir şey olur mu imtihan? Ondan sonra evet bir sevabı müteallak oluyor. Namaz kılana şu kadar mükafat, şu namaza şu kadar sahip, sahip duruyoruz işte. Şu nafaziletli ameller. E niye bu bu alıyor bu adam? O zaman Mevla yarattıysa bu adamın hiç devresi yoksa, Niye cevap alsın ki bu adamı? Devamlı Allah'a hamd edelim. Kimse cevap almasın. Sakin Mevla yarattı. Tamam. Ama Mevla diyor ki bana hamd edin ama bu da iradesini iyi kullandı şimdi. Buna da ben sevap vereceğim diyor. Bunu da gizlemeyelim. Vel rıkabi. Azap veya kötü iş yaptıysa ben buna ceza cehennemde bir namazı kasten terk etti. 7000 sene, e, yalnız, e, efendim, 80 sene 80 sene cehennem azabı var. Müslümanlardan en fazla yanan 7000 seneye kadar yanacak şimdi. Adam Müslüman. Yedi bin seneye kadar niye yanacak bu adam? En fazla kalan? E çünkü günahları oraya oraya kadar çekmiş götürmüş işi. E bu adam niye bu azaba müstak oldu Allah yaratıyor. Bu kulun işte devri. Ama ve aleyha mektesebet zorlandı çalış ittisap. Ne gayretler gösterdi diyor o günahları yapmak için diyor Mevla. Ne teşebbüslere giriyorsun günahta kolay mı işleniyor? O zaman onun da aleyhine azabını yazarım diyor. Biz zarureti yani mecburen bunu bu şekilde anlamak ve inanmak icap eder. Bunun dışında bir şey e, diyemezsin. Öbür türlü kulları imtihan olmamış olur. Herkese Allah zorla yaptırıyorsa aşağı cennete ne gerek var, cehenneme ne gerek var. Öbür adam da diyecek ki, o zaman bana yani, ibadeti zorla yaptırsaydı. E böyle Allah'a karşı konuşulacak bir şeye Mevla gider mi? Kendini zana bırakır mı? Aşağı Mevla. Her şeyden münezzeh. Onun için yani bu gibi şaibelerden demek istiyorum. Ve maneşe ikiyle dendi ki Kulun seçimi var ama zayıfın zayıftır. Böyle bir laf söyleniyor. Tamam. Feinkâne eğer ise el muradu maksat bihi bu sözden ennehu kulun isteği seçimi zayıfın zayıftır. Neye göre bir nispeti? Nispetle ne ile ilâh iradet illâhiteâlâ? Ya bir Allah'ın iradesi var. Bir de kulun iradesi var. Hani sen bir şey istersen Allah bir şey ister meselesi var. Aynı konuda. Ben çocuğum yaşasın istiyorum, Allah çocuğum ölsün istiyor falan falan. Ya burada tabii ki Mevla kazanır. Bunun temel hücum yok. Sen eğer kulun iradesi zayıftır derken, Allah'ın iradesine göre zayıftır diyorsan, فَمُسَلَّمُونَ Bu zaten kabul edilen bir şey, bunu zaten konuşmak gerekiyor. Tabii kulun iradesi, Efe de hep derdi, cüz'idir. Yani irade-i cüz Ne demek cüz'idir? Yaratacak gücü yok. Aman, öyle bir gücü var ki, İradeyi koyduğu zaman ortaya Mevla'nın yaratmasını celbediyor. Mevla'da kanun koymuş senin iraden neredeyse benim iradem orada. Burada ben senin iradene tabiyim demiş Mevla. Hani boyun uzun mu olacak, saçın güzel mi olacak? Bunlar da senin iraden devreye giremez. Sen yaratılıyorsun görüyorsun siparişte kimse dolmuyor. Onu demiyoruz. Ama sen namaz kılacak mısın veya içkim içeceksin konusuna geldiği zaman e tabi burada Mevla'nın iradesi devreye girer amellerde mükellef olan konuları konuşuyor. Yoksa adam fakir olacak zengin olacak. Onlar ezelde yazılmış. Mevla Teala orada. O adam çabalasa da zengin olamıyor. Ama çabalasa namazı kılabiliyor. Çünkü imtihan olan yerler sen zengin, zengin niye olmadın diye azap yok ki. Ama namaz niye kılmadın diye azap var. O zaman ne oluyor? Sorgu suale tabi olan işlerde kendi iradesini senin iradene bağlamış. Ama kaç sene yaşayacaksın? Boyun 2 metre mi olacak? Yüzün çirkin mi olacak? Burnun uzun mu olacak? E orada kendi yaratıyor direkt. Sana irade, ananın babanın da iradesi yok sende. Çünkü neden? E kulum diyor sen iki metre olsan da yarım metre olsan da ben seni cennete koyarım. Yani senin burada azapla cezayla alakan yok. Burada bir hikmet var ben bunu yaparım diyor. Yani benim de seni devreye sokmam. Ama sana nereden soracağım? Abdest, namaz, iman. E orada senin iradene tabi. Ama görüşlerde işlerde senin iradene tabi değilim. Sen çok zengin olmak istiyorsun. Teşebbüs de ettim. İstediğin kadar teşebbüs et. Çok büyük müteşebbissin yani. Her yere imza çakıyorsun. Yani i̇hale alıyorsun. Bir türlü parayı bekleyemiyorsun yani. Borçtan kurtulamazsın. Çünkü sana zenginliği yazmamışsa teşebbüs yetmez. İrade de yetmez, teşebbüs de yetmez. Ama namazda ben asist edip teşebbüs ettim. Allah yaratmadı, kılmadım diyen bir sapık bile görmedim. Yani bir manyak da çok yani. Bakırköy'de de yok. Bir tane manyak çıkıp da ulan namaza teşebbüs ettim, Allah kıldırmadı, yaratmadı diyeni görmedim. Çünkü neden sen isteyip de teşebbüs ettikten sonra mutlaka Mevla yaratıyor. Günahlarda da böyle. Ancak günahlarda bazı mani çıkarıyor falan. Seni yine koruması var, kurtarması var tabii. Şimdi kulun iradesi zayıftır. Ya nedir? Tabii zayıftır. Ama sen dersen ki Allah'ın iradesi iş görür, benim iradem iş görmez. Ben bunu kabul ederim, diyor. Ama ve inkâne, eğer senin maksadın bu sözden ise ki, ennehu kulun iradesi gayru kafin yeterli değildir. Nerede fi eddâil fi'lî namaz gibi bir fiili etmek. Öyle iş işte, gel mur'i emr olunmuş bir kendisine e, fekairu sahih. O zaman bu sahih değildir. Çünkü sen dersen ki ben istedim ama benim istemem, benim e, kudretimi kullanmam, benim teşebbüs etmem Allah'ın bana emrettiği namazı kılma, orucu tutma, hacca gitme fiilinin edasında bu yetmiyor. Şimdi bu yetmiyor. Tabii ki Allah yaratmadan yetmiyor. Onu demiyor bu. Oraya da dikkat edeceksin şimdi. E hoca da senin diyordun ki benim iradem yetmez diyordun. Şimdi şimdi Rabbim ile çelişiyorsun. Çelişmiyorum kafanı sen çalıştırmıyorsun. Burada saygı olmayan ne? Yani şu. Ben namaz kılmayı irade ettim. Sonra da gereken fiillere teşebbüs ettim. Yeterli olmadı diye Allah'a iftira etmez. Çünkü sen eğer hakikaten irade edip gerçek teşebbüsü yapsaydın. Mutlaka Mevla senin namazın engel olmazdı. Mecbur olmadığı halde. Kanunu ne? Herkese uyguluyor bu kanunu. Kanunu şudur. Ben mükellef olduğun işlerde sana emrettiysem, bunu terk edince cehennemi tehdit ettiysen, o zaman ben seni zorla cehenneme mi sokacağım? Ben sana emrettiğim işte, irademi senin iradene tabi ettim. Çünkü emrolunan bir iş bu. Boyunun uzunluğuna benzemiyor. Ne emrettim? Namaz kılmanı. Sen istiyor musun? Sen istiyorsan ben mutlaka yaratırım diyor. Bak mutlaka yaratırım. Mecbur değilim ama ben seni mükellef tuttuğuma göre, imtihan ettiğime göre kanunum şudur. Kulun emrettiğim bir şey yapmak istiyorsa mutlaka ben yaratırım yapmasını. O zaman sen dersen ki ben istedim de her türlü sebebede sarıldım. Allah yaratmadı. Benim iradem zayıf. Ya yani ne senin iraden zayıf? Senin iraden zaten Mevla'nın yaratmasını devreye sokuyor. Senin iraden Efendim onu derdi. Senin iraden öne geçiyor der. Senin iraden beş para etmez bir şey yaramaz ama derdi. Allahü Teala'nın yaratması ona bağlandığı için, yaratması ona bağlandığı için senin iraden büyük iş görüyor çünkü neden? Zaten 13 üçüncü cehenneme gidiyorsun kötü iş istediğin zaman, yaptığın zaman. Niye cehenneme gidesin eğer senin iraden hepten yetersizse. Senin iraden bir şey yaratılmasında yetersiz. Yaratamaz. Kudretin de yetersiz. Yaratamaz. Ama emrolunan, bak dikkat ederseniz her şey demiyor, emrolunan ibadet ve taat gibi işlerde benim iradem zayıf yetersiz. Ne demek iradem zayıf yetersiz? İstedin mi namaz kılmak? Teşebbüs ettin mi? E, fiilleri devreye soktun mu? Sonra Mevla yaratmadı öyle mi? E zaten sen namaza kalkıyordun, biz elzel olduk, küt aşağı. Namazı kılamadan öldün. Veya yaralandın veya sara tuttu, düştün bayıldın bağırıyorsun. <gülüyor> zaten onu kılmış oluyorsun. Orada yani semavi bir arıza çıkarsa Allah sana bir engel çıkarttığı anda sen namaza duracaksın sana her şeyini hazırladın duracaksın o anda bir sallanmış şey oldu hasta oldun veya küt düştün veya biri sana tetik attı kurşun attı düştün namazdayken e şimdi bunu Allah sana benim iradem zayıf bunun alakası yok ki zaten Mevla sana kılmış yazıyor o zaman kendiliğinden bir sebep kaza kaderden mani çıkarsa zaten o manide sen Kılmana mani değil çünkü kılmış oluyorsun. Niyetinle, amellen, niyetlere ne demek. Ama sen burada düşünüyorsun, düşünüyorsun, sebebine sarılmıyorsun. Sonra da Allah bana namazı yaratmıyor diyorsun. Bu Allah'a iftira alıyor Yani kulun iradesi zayıftır ama Allah'ın emrettiği bir şeyleri yapamıyorum ben, iradem zayıf olduğu için demesi yanlıştır. Çünkü Mevla'nın kanunu budur ki sen iste ben isteyeceğim. Tek kelime, iki kelime. Sen iste, ben isteyeceğim. Emrolunan şeyler de böyledir. Çünkü Allah seni cennete götürmek istiyor. Kendime götürmek istemiyor ki. Ve lide elke haler. rahmet için yarattım diye. Azap için yaratmadım ki esasen. Feinne Allahü Subhanehu. Çünkü Allahü Teala la Mükellef tutmaz. Elhamdülillah kulu. Pima o şeylik. leysa olmadı. ayi Yani kulun gücünde olmayan bir şeyle nasıl mükellef tutacak? La yükellifullahu nefsen. İlla a gücünü yetmediğine sorumlu tutmam ayeti varsa, sene sana verdiği irade kudret de senin gücünün dahilinde değilse, o zaman sana nasıl namaz kıl diyor? E, demek ki sana namaz kıl diyorsa, sana verdiği irade ve kudret e, sen kullandığın noktada o da sana bunu yaratacağını temin etmiş oluyor burada. Çünkü bunu temin etmediği zaman ben, ben bunu yaratmayabilirim sana. Sen ne kadar uğraşsan da kılamazsın şeklinde bir yaklaşım olursa bu ayete zıt düşer. Gücü olmayan şeyi kuluma yüklemem. Demek senin gücün var ki namaz kılmaya sana güç verdi. Ama ben yaratamıyorum. Ama ben de sana kural koydum. Sen istediğin anda ben yaratacağım. Bu kural bozuluyor mu? Ancak ben bozarım kendi kaidemi. Ben de bozmayacağıma göre namaz kılmayı, ibadeti. Çünkü bana kulluk yapacaksın. Cennete gitmen için. Ben senin orada irade ve kudretini niye devre bırakayım? Ama işte zel zel oldu kılav. O ayrı bir şey. Kaza Gökten kaza, bela geldi. Onu zaten kılmış yazıyor. Burayı çok yandım. Bel yüridü bilakis Allah istiyor. El yüsra. Her işte kolaylık istiyor. Ve la istemiyor. El usra. Zorluk istemiyor. Yani yüridü lâb-i kümül yüsra ayettir. Allah sizin hakkınızda kolaylık diler. E sen namaz kılmak istiyorsun. Allah sana niye zora soksun? Niye yaratmasın yani? Seni zorlamayacak el eve yollayacak. Hem diyecek ki kulum namaz kıl. Hem sen kılmak isteyeceksin kıldırmayacak böyle bir şey yani mantıksız olur. Hakkınızda Allah güçlük zorluk dilemiyor. Hatta harama günah gidene 40 tane mani çıkarıyor. İbadete şuna gelene 40 tane kolaylık sebep yaratıyor. Çünkü eden istiyor cennete gitsinler. Hürüz Lübbeyine lekûm Allah size haklı hakikati açıklamak istiyor ve ihtiygunun ellediine mukablik o. Allah sizin hakkınız, sizi geçmiş mübarek kulların yollarına iletmek istiyor ve etübün aleyküm Allah size tevbe nasip etmek istiyor ve kabul etmek istiyor. Allah aleyhüm hakim ve ruhü düllediine ette bir güneş şevat. Canlarının keyfine uyanlar entemilümeyle azıma. Sizin haktan, eli sünnetten tam bir meille sapmanızı istiyor. Onun için tabii ki bizim hakkımızda Allah'ın iradesi galip gelecektir inşallah. Ve bizi saptırmak isteyenler e, bizi saptıramayacaklar. İnşallah hak üzere, el-i itikadında sabit kalacağız. E, i̇nşallah demek zorundayız burada. Bu dua değil. Duada inşallah denmez. Temennide inşallah denir. Çünkü kalacağız e, diye garantimiz yok. İnşallah diyoruz. Ama Rabbim devam, sabah, istikamet nasip eylesin. Amin diyoruz. Bak inşallah yok. Burada caiz değil. Duada inşallah yasaktır. Bundan dolayı dersimiz gayet-i mafil kalsın. O İman İslam İlman'deki dediğim 24-26 arasındaki 3 sayfada e, mutlaka birlikte okunulursa e, daha derin Yarın sohbetimiz inşallah e, mescitten olmayacak. Ahmet Esevi Derneği'ne insanlar gitmesinler. Cemaate devam edenlerden birbirini tanıyanlar, arkadaşlar var bir hafta var diyeli oluyor, gelemiyor, işte olur falan. İlanları duymayanlar oluyor. Bu beni çok üzüyor. İnsanlar masraf ediyor, vakit harcıyor. Ee, çok üzülüyorum ben buna. Allah razı olsun size yani emanet ediyorum bunu. Sohbete gelenler birbirini tanırlar. Birbirinize haberdar edin. Yarın mesle gelmesinler. Saat 8.30 olsun. 8 olmasın çünkü yatsı da şey oldu. 8.30 gibi inşallah e, biz sohbete başlayacağız. Çok önemli bir Adi Şerif. yani rivat edeceğim Tergibi Terip'ten. Çok uzun ve çok önemli bir Adi Şerif. O arada bu kon e, tv'de bir adam çıkmış onu da bir reddiye yapacağım inşallah şaban ali diye e, o adamın da kaderi inkar etmesi itikatta iman bu herif yani e, Ankara ilahiyat ilmi kelam dalı başkanı işte Allah hiçbir şey yazmamış diyor falan hiçbir şey bilmiyor demek istiyor yani buna reddiye var yarın ve e, çok önemli bir hadis-i şerif var allah Teala bizlere eli sünnet üzere devam çabat ve konusunda da insanların kalplerine tesirler halkayetsin. Amin. Sallallahu teala aleyhi ve ve sellem Ya ta'yan غضما لمجتني من سردا من حرامين ليلني لا حرامين كما سر البدر في لجم من ظلامين.